İzal Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzal. Günaydın. Günaydın Öler Hocam. Günaydın. günaydın Günaydın Rodi. Herkese merhaba. Merhabalar. Haftanın karikatürleri oylaması da yapıldı mı? Nedir durum? Ee, ne yalan söyleyeyim bu hafta çok fazla bir ilgi yok. E, oylama yapıldı Eyvah. ama e, iş başa düştü. Yani biz seçeceğiz. E, çünkü sonuçta üç beş oy var. E, onlar da dağılmış vaziyette. Dolayısıyla e, programın sonunda e, demokratik bir şekilde biz seçelim derim. Evet, Bu e, üçüncü koronavirüs e, karikatür programı. Üçüncü durum çünkü iki haftadır e, koronavirüs e, üzerine e, karikatürler e, anlatıyorduk. E, yani biliyorum özellikle evde kendilerini karantinaya almış olanlar, e, evden çalışanlar ve bizim gibi 65 yaş üzeri olup veba haps olanlar... E, Artık bu sosyal ağlardaki haberleşme gruplarındaki e, koronavirüs şakalarından ya da e, karikatür ve tıkra bombandan ilala etmiş, e, dunalmış durumdalar. Ama maalesef yapacak bir şey yok. Günden sadece evet, evet. virüsten ibaret maalesef. E, yazılacak, söylenecek, süzülecek e, değerdeki diğer konular pek e, ilgi çekmiyor. Müşteri bunu istiyor bir tek. Ee, ben e, şalom gazetesindeki köşe arkadaşım irvin Mandel'in e, bir karikatürüyle başlamak istiyorum ki o da zaten geçen haftaki karikatüründe bu meseleye parmak basmış. E, i̇rvin e, Mozotros ailesi başlıklı köşesinde uzun yıllardır Türk Yahudi toplumunun gündelik yaşam tarzını, işte alışkanlıklarını plan inceleyen güncelik, e, güncel olayların e, dekorunda yerin arka planda güncel olaylar var. İzah dozu, dozu da oldukça yüksek ve seviyeli bir e, bant karikatür e, çizimi gerçekleştiriyor. Geçen haftaki e, mozofos ailesi de bizimkiler ailesi demek. E, separat dilinde. E, geçen haftaki karikatüründe de e, koronavir şakalarını işledi. E, bu karikatürde kendilerini karantinaya almış. Orta yaşlarda bir çekti. Evde salonlarında otururken görüyoruz. Daha doğrusu... E, Adam oturuyor, kadın ayakta. Kadına zaten gelmişler, espiller, yumruklarını da sıkmış böyle. Öfkeyle karşısında oturan kocasına bağırıyor. Corona virüs espilleri gelme bana, Corona virüs gelme. Yeter. Virüsten çok esprileri dolaşıyor etrafta. Niye bağırıyor kocasına? Kocası ise oturduğu koltukta gardını almış, kadından gelen bu saldollardan kendini bir şekilde korumaya çalışıyor.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 Ben bu hafta mümkün olduğunca koronavirüsü ve koronavirüs simgesini içerisinde barındırmayan, içermeyen nispeten daha steril diyelim karikatürlerden bir seçki oluşturmaya çalıştım. <gülüyor> steril Ve hafta başında yine bütün çizgi roman ve karikatür dünyasını yasa boğan bir haber geldi. Bilmiyorum söz ettiniz mi siz programlarınızda ama. Bugüne kadar yüzden fazla bile çevrilen 350 milyondan fazla kopyası satılan 11 de filmi yapıldı. Asterix çizgi romanından söz ediyorum. Onun evet. çizgili Albert Diderzo hayatını kaybetmişti. Ay bahsetmedik onu geçen yılda. Evet. Aslında o 1977 yılında yine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 Hayatını kaybettiği söylendi, dile getirildi. Fakat ailesi bunu kesin bir dille yalanladı ve e, sanatçının kalp yüzünden öldüğünü e, beyan ettiler, belirttiler. E, İverjon'un ardından çok sayıda da karikatür yayınlandı tabii. E, ben Kanadalı bir sanatçının, e, Jurnal Gökebey'in e, karikatürcüsü Yenik Lömey'in e, karikatürünü hızlıca anlatmak istiyorum. Y imzasıyla çiziyor Yannick Lömey. Ee, ve e, Asterix Çizgi Daman'ın baş karakterleri olan Asterix ile Obelix'i ki Türkçe'de e, Hop oluyor. Halit Kulağan'ın muhteşem bir çevresiyle e, Obelix, Obelix diye de e, galiba geçiyordu ama e, evet. Hop Dedix'i ben daha çok benimsedim nedense. Ee, bu iki karakteri, Asterix ile Obelix'i mezar taşının e, başında görüyoruz. Dersel'in mezar taşının başında. Her ikisi de o tüylü galya başlıklarını saygı anlamında çıkartıp göğüslerine bastırmışlar. Ağlıyorlar. O köpeği Defix de yanı başlarında. O da çok üzgün. Arka planda ise e, bu sihirli yenilmezlik iksiri var. Kadınların. E, Onun sayesinde Roma imparatoru Julius Caesar'a boyun eğmeyen küçük bir köy var sadece o köyün sakinleri teslim olmamışlar işte o galya'nın küçük köyü görünüyor arka planda gönderdi de bir Fransız Fransa bayrağı çekilmiş fakat Bağdat yarıya indirilmiş yani Fransa yastı evet. aslında yalnız Fransa değil Türk çizgi roman dünyası diyebilirim özellikle benim kuşağım çok etkilenmiştir rasteliksel gerçekten ve işte Fransızlar e, İberzo'nun ölümüne üzülürlerken e, Japonlar da Tokyo Olimpiyatlarının bir e, bir başka bahara diyebiliriz yani daha doğrusu 2021 yılının yazına ertelenmiş olmasına çok üzüldüler e, geçen hafta. Oysa kendileri. Evet, çok e, şeyleri söylüyor. affedersiniz sözünü kestim ama e, yani başbakanları ABD e, çok manasız bir şekilde.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 değil mi? Ee, evet. Yeni, yeni Zelanda, Kanada sporcuları, sonra Amerika e, ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin olimpik sporcuları biz gitmiyoruz siz ne haliniz varsa görün dedilerdi zaten. E zaten Onun üzerine vazgeçmek zorunda nasıl kaldı. Nasıl gidecekler? Yani e, böyle bir şey mümkün olamazsa ama onlar kendilerine çok inanıyorlarmış. Anlaşılan. E işte çok hazırlık yaptık ya. Bol paralar evet. yatırdık. E, reklam verenlerin bütün oyunları filan. Tam tipik bir neoliberalizmin e,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 oldukça yukarıdaki bir ipe e, rengarenk mandallarla sunmuş rüzgarda böyle dalgalanıyor tişörtün üzerinde 5 halkalı olimpiyat amblemi basılı koronavirüsü simgesine yer vermeyeceğim dedim ama maalesef bu halkalardan bir tanesi koronavirüs şeklinde e, rüzgarda dalgalanan tişörtün üstündeki olimpiyatın 5 halkaları e, etikette ise Tokyo 2021 markası okunuyor Japon atlet yukarıdaki asılı tişörtüne yüzünle bakarken yaşlarına da engel olamıyor. Ee, evet. Böyle bir karikatür e, durumu bu şekilde anlatıyor. Ne yapıyorsunuz? Bir spor programı falan da yok. E, maçlar yok falan. Hafta sonunda nasıl geçiyor hocam? Nasıl? Biz spor yapıyoruz evde. Olimpiyatlarla e, e, uygun futbol, şekilde futbol, çalışıyoruz. Yok, maç seyrediyor musunuz? Maraton koşuyoruz evde.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 Çok evet, evet. Devam ediyor onun, mu? Tabii tabii çok evet. heyecanla takip ediyoruz. Oraya korona virüsü uğramamış. Uğramadığı gibi. Aslında ben baktım Dominik'te varmış yani. Işte Sosyal medyada anladım. pazarcıların var gördünüz mü? Nasıl? Kasalardan abi, bu abi. pazarcılar müşteri olmadığı için kimse gelmiyor. Evet. Onlar da kasalardan falan engeller yapmışlar. Survivor yapmışlar kendi aralarında. <gülüyor> Ama evet. küfür, Yok, küfürler havada şey uçuşuyor. <gülüyor> Maalesef Survivor'da çok galit küfürler de edildiğini artık görmekteyim çok üzgünüm. Aa, demek ki seyrediyorsunuz Ömer Bey. Tabi. En hiç vazgeçmediğim <gülüyor> tek şey bu. Dikkat, dikkat ederseniz yemek savaşı veriliyor. Yani e, ve kazanan da ben de seyrediyorum e, arada bir.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 anlayabiliyoruz. Dokuz numaralı bir apartmanın zemin katında oturuyor. Bu da ayrıntılardan anlaşılıyor. Adam cihaz pencereyi açmış. Elinde tutmakta olduğu kamışlı oltanın ucunu yoldan geçen genç bir delikanlıya uzatıyor. Ve şöyle bir ricada bulunuyor. Evladım diyor deniz tarafına uğrarsam şunu da sallayabilir misin bize Ahmet? Bu da böyle bir karikatür. Ben yayındayım değil mi? Evet, evet. Dinliyoruz, <gülüyor> seyrediyoruz karikatürleri. Peki. Bir an yani böyle bir sesinlik olunca tek başımdaymışım gibi geldi. Ee, evet You'll never walk alone. <gülüyor> Thank you. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi evden çalışmak bütün dünyada giderek yaygınlaşırken uzmanlar, psikologlar, psikiyatlar falan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 Korona zamanında işe gidiş geliş. Şimdi karikatürde Londra metrosundakine benzer bir plan görüyoruz. Çeşitli istasyonların yer aldığı bu planda birbirlerinden farklı beş ayrı renkte hatta altın ayrı renkte hat var. Mesela biz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 E, fakat banyo durağında hat değiştirirsek, Kırmızı Hat bizi bu defa e, mutfağa, oradan da oturma odası istasyonlarına götürecek. homo Office istasyonuna gitmek için oturma odasında sadece bir hat değiştirmemiz gerekiyor. Turuncu hat dediğim için bir e, istasyon sonra e, Home Office'deyiz. şimdi evet. karı koca bu planı evde uyguladık, Türkçe'ye de çevirdik. E, hatta bazen şöyle söyleyeyim, hoş bir tesadüf ve seyrede dönüş yolunda karşılaşıyoruz. E, birlikte dönüyoruz falan. Hmm. Çok eğlenceli bir yöntem, herkese tavsiye ediyorum. Bu yöntemi. <gülüyor> Kesinlikle. Mesafeyi korumaya dikkat edin ama. E, Toplu abi, taşımada abi, zorunluluk hocam, var artık. Yani. Taşıta <gülüyor> dikkat ediyorum evet. Fakat eve varınca... Ya, artık sosyal o, mesafe değil o zaten. Fizik evet. mesafeden bahsedelim. evet ee, şimdi internette dolaşan koronavirüs e, şakalarının büyük bölümü gerçekten de ev, evde kalmakla ilgili. Fakat e, çok acı bir gerçeği de göz ardı etmemek gerekiyor. Herkes eve kapanırken evsizler ne yapıyor? Onlar ne yapacak? E, dünyada yaşayan milyonun üzerinde evsiz olduğu e, biliniyor. E, geçen hafta işte Fransa'dan ilginç e, bir haber geldi de artık mizahçılara da mizah yapma şansını bırakmadı bu haber. Fransız polisi sokağa çıkma yasağını çiğnedikleri gerekçesiyle sokakta yaşayan evsizlere ceza kesmeye başlamış. Siz bu haberi atladınız galiba değil mi? Atladık evet. evet. Şimdi düşünüyorum Ondan da Allah'tan bu, giyotin kentinde kaldırıldı. Kentinde Genelde atlamazdınız ama Lyon kentinde gerçekleşmiş He. bu. 5 tane evsiz Fransız vatandaşına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 Uykuyan, uyuyan daha doğrusu bir dünya vatandaşını çizmiş. Ee, Galibanın hemen yanı başında yerde bir beyaz sevişip parçası görüyoruz. Adam cihazın küreye dalmadan önce evet, sevişilde duvara 4-5 çizgiden oluşan geometrik bir şekil çizmiş. Şeklin tam ortasında da kendisini e, kendisi geçip yerleşmiş. Şekil aslında bir e, geniş açının altında aşağı doğru inen e, iki birbirine paralel dikey çizgi yani bir ev şekli çizmiş. Ne olduğunu olmaz diye de ortasına oturmuş. şehir polis gelecek olursa işte ben bu evin içinde oturuyorum diyecek. Herhalde kendini korumak için. Evet çok yaralayıcı e, bir, bir öğreniyor. atladığımız ee, bir haberdi. Evet. Abriyana Moskera. Ee, son olarak e, aslında insanların bu korona belasına karşı verdiği savaşın en ön sakında yer alan ee, sağlık çalışanlarına bir e, nimet ifadesi olarak tanıdığım hafta içinde e, o da T24'te yayınlanan karikatürden anlatmak istiyorum e, karikatür çok yani e, duygulara ithal eden bir karikatür aslında bir hasta yatağında oturmuş e, e, ve ona bakan yüzünde maskeyle onun muayene edecek herhalde bir ikim görüyoruz karşısında ee, normalde bu tür sahnelerde e, Hastadan Zekimin e, hastasına Bugün nasılsınız diye ilk soruyu Sormasıdır ee, Fakat işte habercilikte de karikatürcülükte de e, bu önemli değildir Tersi önemlidir ee, Tam oralda evet. tam tersini yapmış Soruyu soran aslında Beti Belze iyi, iyi atmış olan hasta e, Ve doktorunun Sağlığını merak ediyor Bugün nasılsınız doktor diye Soruyor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 Benim oyunum Evet, evet. Şimdi ben de katılıyorum dersem zaten ezdeçi sorulacak, değil mi? E, ha, ben tek başıma yaşadığım için böyle şeyler benim evimde olmuyor tabii yani. <gülüyor> <gülüyor> Evsiz de değilim ama benim oyunum o zaman evsiz'e gitsin. <gülüyor> ben, ben niye gidiyor senin oyun? Ee... Efendim? Evsiz'e gidiyor onun. Ev. Evsiz karikatürüne.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 bir bir mandalim karikatürü e, kazanmış oluyor diyeceğiz. Okay, 65 evet. yaş üstünlüğüyle madem. Gir, 65 mandalim. yaş üstü üstünlüğü. Oy verenlerin. E, onu bilemiyorum. Oy verenlerin yaşlarını bilmiyorum. Yani O anlamda mı sordunuz? Yok hayır ben siz ikinizi kastetmiştim. Bizimkileri biliyoruz sadece. <gülüyor> <Ha. gülüyor> Peki. Peki çok bilmiyorum. teşekkür ederiz.